Hacı Hasan'la ikimiz birden boş bulunup yerlere yuvarlanmayalım mı? O ara ben üste vermişim. Biz sıralar arasında böyle itişip kakışırken Şahdan hocamız sınıftan içeri verdi ve ince biriydi. Müzik öğretmenimizdi. Beni tuttuğu gibi doğru öğretmenler odasına götürdü. Sonra Hacı Hasan'ı da çağırttı. Nöbetçi öğretmenlik sırası o gün bizim makbul öz dilde değil miymiş? Olanı biteni duyunca olacak şey mi diyerek şaşkınlığını saklamadı.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 adı üstünde ustaymış. 80 kuruş yömüye alır dedi babam. Usta 80 kuruş alırsa amele ne alırdı peki? O da 40 kuruş falanmış diye ekledi babam. Şaşırdım tabii çünkü bizim Demerli'de bir günlük çalışma karşılığı olsun olsundu da 10 kuruş, hadi 15 kuruş olsun. Demin yolu işçisinin yömüyesi nakitti. Develininki ise Allah bana ben sanaydi. Belki o günlerden kalma bir duygu, bir alışkanlık. O nedenle hep hesaplı davranırım. Alışkanlık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 Turgut Özal'ın da bacanaydı Doktor Ali Tanrıyer. Onu da tepebaşılılardan saymalı. Balio sokağının köşesindeki o alçak gönüllü bakkal dükkanımıza Doktor Ali da gelip gider, alışverişinin çoğunu oradan yapardı. Tepebaşı bir tür Babil Kulesidir. Yedi iklim, dört bucağın insanı sanırsınız bu tepebaşına gelmiş ve toplanmıştır.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 Her yerde olduğu gibi bira yapılışı orada da ekmek pişirmeyine birlikte gitmiştir. Babililer ekmek pişirir, kurutur ve mayalanmaya bırakırlardı. Daha sonraları pişirmeye gerek kalmaksızın doğrudan doğruya sulu hamurdan yapılabileceğini öğrendiler. Babililer biralarına kıvas derlerdi. Buna benzer bir biraya da Mısır'da Basu adı verilirdi. Birayı Yunanlılar ve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 Yıl ya 1962'ydi ya da 1963. Kamil Bey fabrikada dururdu, babam da sirkeci de. Aralarında böylesi bir iş bölümü vardı. Fabrikada üretilir, sirkeci de satılırdı. Daha sonraları motosiklet montajı da kartala alındı. Bir hatta skoda araba ve pikap montajı, bir hatta da motosiklet montajı paralel yürürdü. İş ilişkileri nedeniyle babam ve Kamil Bey sık sık Çekoslovakya'ya gider gelirlerdi.